1769 numaralı konu Abdullah bin Mesud'un çeşitli hutbeleri Evet Abdullah bin Mesud bir gün minberde hutbe irat ederken duvardan bir yılanın inmekte olduğunu gördü. Bunun üzerine hutbesini keserek asasıyla vurmak suretiyle onu öldürdü. Sonra da şöyle dedi: "Ben Hazreti Peygamber'in kim bir yılanı öldürürse kanı helal kılınmış bir müşriyi öldürmüş gibi olur." buyurduğunu işittim. Abdullah bin Mesud Hazreti Osman'ın hilafeti sırasında Medine'den Küfe'ye 8 defa gitti. Bir keresinde orada bir hutbe irat ederek şunları söyledi, ey Müslümanlar, müminlerin emiri Hazreti Ömer vefat etti, onun öldüğü gün insanlar öyle ağladılar ki ben hayatım boyunca böyle bir ağlamaya şahit olmadım, bunun üzerine biz Muhammed'in sahabileri bir araya gelerek en hayırlımızı seçmek için tüm gücümüzle çalıştık ve bu konuda kusur etmedik, sonunda Osman bin Affan'a biat ettik, siz de ona biat ediniz.